Fakat bu kimselerin Allah'a iman etmekle mükellef olup olmayacakları hususunda ihtilaf vardır. İmam Maturidi'ye göre, ehli fetret ibadet ve emirlerle mükellef değil ise de Allah'a iman ile mükelleftir. Çünkü Cenab-ı Hak onlara aklı vermiş ve şu alemi varlığına ve birliğine delil olacak sayısız mahluklarla doldurmuştur. Bir iğnenin ustasız, bir harfin katipsiz ve bir memleketin sahipsiz olamayacağını bilen insan, şu alemdeki sanat eserlerinden sanatkarları olan Allah'a ulaşmalıdır ve O'na iman etmelidir. Akıl, bir peygamberin davetini işitmese de bunu tek başına yapabilecek bir kabiliyettedir. Dolayısıyla fetret asrında yaşamış insanlar eğer Allah'a iman etmeden ölürlerse İmam Maturidi'ye göre bunlar kafir olarak ölmüş sayılırlar. İmam Eşari ise Ehli fetretin Allah'a imanla da mükellef olmadığı görüşündedir. Çünkü İmam Eş'ari'ye göre insanları peygamber vasıtasıyla imana davet eden Allahü Teala fetret ehline bir peygamber göndermemekle onları imana davet etmemiştir. O halde sorumlu olmamaları gerekir. Zira sırf akıl ve fikir, Allah'ı bilmede yeterli değildir. Dolayısıyla İmam Eşari'ye göre, fetret devri insanları, iman etmemekten dolayı cehenneme girmeyeceklerdir.